için teşekkür ediyorum. Şimdi söz sırasını Şahin Öztürk'e vereceğim. Şahin Hocamız Akdeniz Üniversitesi'nden aranızda. Konuşmasının başlığı Hegelci ve Marksist diyaretli felsefe ya da bilim düzgeleri arasındaki ayrı. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Yine de gelen arkadaşlar, herkes. Evet. Tüm dinleyicilerin burada olmasından dolayı e, e, dinlemeye gel geldiğiniz için herkese çok teşekkür ederim. E, ben şimdi özellikle bilim kavramı nedir? E, bununla başlayacağım. Bu tabii bilim kavramı aynı zamanda hayaldeki anlamıyla bir kavramı, yani bilim, ne anlama benzerlikler. Yani aynı zamanda Marksist bilim, yani bir bilim, evet bir bilim olarak diyalikliği, <gülüyor> <ve> bilim olarak diyalikliği <gülüyor> bu iki her sefer birbirini arasında nasıl bir farklılık yarattığı üzerinde konuşacağız. Çünkü e, her gün eee felsefe bir bilim olarak bir tarafa. Bilim olarak. Ha bu la yani diyalektik de bir anlamda bir bilim olarak. Mesela şunu diyor hayat. Fakat burada diyalektik bilim olmasıyla eee Marksistaya özellikler diyalektik düşüncenin bilimle özdeş görülmesi arasında eee bir ölçüde farklılıklar olması gerekiyor. Çünkü e, bizim anladığımız anlamda diyaletlik yani, bir mantık olarak ya da aksatelesi anlamda bak, bir organon olarak e, dış dünyayı yani, gerçekliği havlamanın bir aracı olarak görülmüyor, bir yöntem olarak görülmüyor, bilimsel bir yöntem olarak görülmüyor. Hatta bilimsellikle ya da bilimsel olmamak ötüsü Marxist kuramına göre e, Diyalektik düşünceyle Diyalektik e, düşünebilmeyle Diyalektik dışı düşünme Arasında bir arzama Karşılık geliyor Yani Marxist felsefe Özellikle mekanik Metalyarist anlayışla işte Bir doğa anlayışı ortaya olması. Daha evet, yani önceden önceki metafiziklerin dialektik kullanmadan e, taba bir metafizikinde ya e, da mekanik anlarda bir metafizikinde değişmeyen yani doğayı davranmaya e, çalışmalarını, e, hem Engels hem Marx bunu dialektik dışı, yani farklı bir perspektife bakmıyorlar ama metafizik bir yaklaşıma göre, yani dialektikteki metafiziğin arşütü olan mesafizik yani, düşünmek için ya da tersefi düşünme biçimliğiyle aslında baktığımız zaman e, tersefi düşünme biçimliği e, dışında ilimsel bir düşünme bir düşünme farklı yani, Hegel'de tabii farklı bir durum çünkü Hegel e, mantığı bir bilim olarak görüyor ve kendi tersefesinin bir bilim hizmeti olarak görüyor. Yani çok bir elektrik düşünceyi bir bilim olarak nitelendiriyor. Bu bizim anladığımız anlamda soyut e, mantığın doğaya, Kendiler, doğaya uygulanması ve de okumsal ilişkilerin tarihe uygulanması anlamında bir bilim değil. Zaten okumsal ya da doğada var olan ilişkilerin diyalektik bir biçimde kendilerinin açılmaması, diyalektik bir sürece karşılık gelmesi. Bu nedenle, yani dışarıdan herhangi bir olguya diyalektik bir kavramadan kaynaklanan ya da bir araç mantığı ya da diyalektik bir araç olarak görmeklerine tüm de düşüncenin diyalektik bir süreç içerisinde geliştiğini aynı zamanda varlığın elektrik bir süreç içerisinde geliştiğini ve yeşillerin aynı zamanda tarihin sözü olduğunu görebiliyoruz. Bu Ve felsefe aynı zamanda baktığım zaman mutlak sözün mutlak midenin en üst düzeyde açılımına karşı zaten yani üst düzeyde anlatımına karşılaştırıyor. Tasitte bu açıdan hergel hergelin evet, e, kendi tasitte bulunmaktan çok güzel bu da imzilesi derken Yani bu dizge kavramını ve bilim kavramını özellikle kendi dışında nesler bir gerçeklik oluşturduğu için burgulama yapar. Yani bu subjektif alan olduğu konusun ortaya konulmuş bir bilim anlayışı değil. Bir bilim değil. Çünkü düşünce zaten çeşitli lozotak arasındaki ve tarih kendi tarihsel süresi içerisinde diyalektik bir gelişime sağlayışır. Ve bu diyalektik gelişinde bu bilim dizgesi içerisinde bir anlatıma kavuşturulmuş. Bunu belki Hegel yapmıştır ama bu anlatımı gerçekleştiren bir filozoftur ama bu gerçekleşmiş olan dünya, yani dünya'nın kendini gerçekleştirdiği diyalektik süreç tamamen filozofun düşüncesinden bağımsız bir gerçekliğe karşılık bir Bu nedenle Hegel kendisi açısından kendi kastikasını bir sözler düşünme biçiminin biçiminde tamamen bir diyalektik dizge, Belki bilim rüzgesi olarak bir tanem var. Peki bu, bu durumun mahsizm için geçerli midir? diye sorabiliriz. Belki yani mah açısından da e, bir şekilde geçerli olabileceğini söyleyebiliriz ama burada özellikle Hegel'in e, bilim tavrında şunu gözlemekte bulundurmamız lazım. Eğer bize Özellikle fenomenolojide ortaya yapılmış oldu bir iman olduğu gibi dile getirilmesidir. Yani her nasıl olmaktaysa oldular böyle gerçeklik dediğim şey gerçekliğin olduğu gibi tasvir edilmesi dile getirilmesi bir anlatıma kavuşturulmuş olması olarak şu bilim kavramı görüyoruz. Ee, heylere. Böyle olduğu için de e, bilim aynı zamanda fenomenolojik bir yöntemi de gerektiriliyor. Hem mantık biliminde ortaya koymuş olduğu gibi ortaya koymuş olduğu gerektiği süreci içeriyor. Hem de düşüncenin en basit düzeyden yani dolayımsız öyle doğal bilgiyi işten sıradan bilgiyden mutlak bilgiye ulaştığı, mutlak bilince, öz ve oradan mutlak bilgiye bilgiye ulaştığı sürecin tüm zamanlarının tarihsel amaç içerisinde, tarihsel ve diyalitik süreçler bağlamında gelecek olması en bilimsel gerçekleştirmenin kendisi bile bir bilim ortaya otel olduğu dialekti ya e, da bazdan gerçekli bir bir yöntem olarak bire geçirmiyor. Bu nedenle daha çok da e, her gelin yönteminden çok her gelin e, dialektik düşüncesi, yani yöntemden çok dialektik düşünce olduğunun e, böyle bir tanımının e gerçek açısından daha doğru yürüdü tamamam olabileceğini düşünüyorum. Ama Marksist karesine baktığımız zaman Marksist karesede gerçekleştirildiği tamamen bilimsel bir bilim gücünün e, bir mantıksal kavrayış, bir araç olarak gerçekliği ele geçirmenin bir aracı olarak, bir ordanın olarak bir gerçek gördem e, anlayışını yaparız. O bu nedenle yani de Marksistler gereklik yöntem kavramını ön tarafa e, çıkarıyorlar. Burada bir ayrımın olması gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer, eğer felsefesinin yöntem, yöntemi bir bilim değil. Zaten düşüncenin kendisinin gereklik düşüncenin kendisinin bilgisayar bir düşünce olması açısından kuşatmamız gerektiğini Çünkü tüm felsefe tarihi tüm düşünce aslında kendilerimizdeki bir felsefelerinin bir ortaya koymuş olduğu tüm aşamalar, gelişme aşamaları bu şekilde her yeri felsefesinde özelleşmiş oluyor. Bir sentezel kavuşuyor. Burada kendisinin fazladan bir düşünce ve bir sistem oluşturmasına gerek kalmaksızın kalpte kadar gelen işte, o diğer düşünmeye Çin'e kadar tüm filozofların ortaya koymuş olduğu düşünceler, bu şekilde olumlu veya olumsuz e, düşünceler olarak kendi diyalektik bilim dizgesinin içerisinde zaten yer almış düşünceler olarak bulunuyorlar. <gülüyor> bu nedenle her gelişmeler sistemi kendi kendisini ortaya konusu olduğu tarihsel süreç, düşüncenin tarihsel sürecinin kendi kendini tamamlamamış bir süreç olarak bir bilim süresi olarak korkuyoruz bir yerini söyleyebiliriz. Bu konu çok ayrıntılı belki daha fazla şey yapmamak için yani zamanı çok daha iyi uygulamak için çok böyle kısa başlıklarla e, gideceğim. Çünkü e, bir takım ayrıntıları daha e, somut bir şekilde yani çok ayrıntıya girmen, genelen kaydeden e, görebilmemiz açısını var. Peki Burada baktığımızda o adı yani demek ki bir yöntemden bahsediyoruz ama Maksitlerin yöntem kavramına yüklemiş olduğu da bilim kavramına yüklemiş olduğu anlamda özellikle HB'nin yüklemiş olduğu anlam arasında az çok bir fark var. Yani kendisine kapanan, kendi içinde cümlenmiş, cümlenmiş bir sistem olarak düşünceyi ele aldığı için buna bilim ya da bilim sistemli düşüncelerin bir bir sintezi yaparlar. Fakat bunu gerçekten bir havanın üzerinde her bir ilaç kendi bir kapanmış bir dizger anlayışının olmadığını söyleyebiliriz diye. Tabi tartışma konusudur ayrıca. Peki o adı dialekti kullanma biçimi açısından bakacak olursak yani Hegel'le mantık düşünce arasında nasıl bir ilişki var diye sorabiliriz. Diyaleksel Hegel diyalektik davranını biz diyalektiğin özellikle çok önemli bir şey bu. Diyaleksel mantıkla Hegelci diyalektiği herkese yani birbirinden ayırmaya çalışıyoruz. Yani bir çelişki mantığıyla bir özdeşlik mantığı ayrılma yapar. Mahsistler ee, sanki belli bir döneme kadar e, bir çelişki mantığıyla düşünüyoruz. Olayları, olguları. pardon bir özdeşlik mantığıyla yani Aristoteles'ci bir mantıkla iki değerli bir mantık. Aynı zamanda bir mantık olayları, olgunları yalıtarak, soyuz yarat e, kavruyoruz. Fakat bir süre sonra işte bu işte Egerle birlikte Çağdaş bir Dialektik kurucusu olarak görüyoruz. Egerle birlikte insan artık olay ve olayları sanki dialektik der, karşıtların birbirini, karşıtların bir mücadelesi birbirinden geçmiş hali olarak bir süreç olarak olguları kavradığını iddia ediyorlar. Yani, bu bir ölçüde dialektik maksizm ortaya koymuş oldu. Albuki Hegel'in mantık bilimine baktığımızda yani iki farklı bir mantığın olmadığını Hegel'e göre söylüyor. Yani bir Aristotelesi mantığın, karşısında bir de diyalektik mantığı yani olmadığını söylüyor. Çünkü diyalektik mantık Hegel'e göre kendi de kendi ifadeleriyle söyleyeyim. Benim bu mantığım yani spekulatif mantık daha doğrusu aslında eğer özne kavramının sürekli kavram olarak da yani özne dediğimiz şey zihninde kavramlar olan var yani Zaten o özne aracılığıyla kavramlar bir gelişme, bir sürece kavramlar geliyor. Çok önemli bir şey yani gerçekliği sadece söz olarak değil aslında önemli olan aynı zamanda gerçekliği bir özne olarak da kavrama. Bu nedenle kavramla kavramın biraz birey ya da özne varlığının e, kendini gerçekleştirmesi bir bu aynı zamanda tarihsel süreçler içinde bireyin kendini gerçekleştirmesi mutlaka bir diyalitik sürecin de gerçekleşmesine karşılık geliyor. Mesela bunlar birbirlerle örtüşen süreçler. Yani birey kavramın içinde olan bir şey, özne kavramın içinde olan bir şey. Bu kavram evveli de en mutlak gibi de kendini gerçekleştirmiş görüyoruz. Burada Maksim tasfede böyle bir yani özne ile özün bir bütünlüğünden düşünce ile varlığın bir özdeşliğinden ne yapamıyoruz? Söz ediyoruz. Tegersiz i̇şte, Diyalekti'nin içkin olması yani içkin bir diyalektik olarak karşımıza çıkması bu özneyle özellikle özün özün aniden bir özne olarak düşünülmesi i̇şte bir özdeşlik olarak, kökensel bir özdeşlik olarak Eger'de korku yerleştirilmesinden bu özellikle Marx'ın Eger'in hesabısının da çok temelinde olan bir düşünce yani Marx Eger'in kul felsefesinin haleleştirilmesini yani Eger'de karşıtlı dolayı, diyalektik dediğimiz süreci dışsal olmamasından tamamen düşüncenin kendi içinde bir süreci açılmayan bir süreç olmasından dolayı gerektiriyor. Bu nedenle dolayımın e, Gerçek bir dolayı mı olmadığını söylüyor yerde. Aynı şekilde altı Evde yani her yerde dış sağlık eksik olduğunu, yani özenim sözde cümleler yok bilinmiş, olduğu kültesini savunuyor ve orada olduğu karşılıklı, çeliş, çelişki, başkası, ben, bir başkası. Aslında bunlar gerçek anlamda, nesnel dünyada gerçek bir dolayıma olanağı sağlayan kavramlar değildir. Sahte dolayım görüntüsü oluşturuyor Herkesefemize diye böyle bir eleştiri var. Kuklar ee, setesine yönelik eleştiri için de biz bunun ayrıntıya içinde Mars'ın Hager eleştiri olarak görebiliyor. Şimdi yine çok önemli bir şey belki bu ayrım eğer bir nesnellik ve nesler bir dolayım, yani bilindiği kendi dışına çıkabileceği bir dolayımı gerçekleştire bir e, mühendisli yani olacağızsa Marksist felsefede nesneleri gözlemciler özne ile nesnenin ayrılığında bir e, bayağı da çalışacaktır. Bu şeyde çok açık değil, başta çok açıktı ama en azından bunu görüyoruz. Yani özne nesnenin belli ölçüde dışında olması gerekiyorlar. Ona mesafeli konumda bulunması gerekiyorsa özlenemesinin özleştiği aynı zamanda her geldiği tersliğe bir mutlak bir tersliğe tutumuna olanak sağlıyor. Bu nedenle mesela Eger, Eger, çok güzel bir şeyi var. Tatlıçay'ın ikinci baskısına Egel'de başı yukarıda duran diyalektik'i biz ayakları üzerine oturttuk diyor. Ve bu diyalektik içerisinde e, diyalektik'in e, mistik tabu altındaki rasyonel özü açığa çıkarmaya çalıştık diyor Ege. Ama tabii ki e, kendi diyalektik'in tamamen maksattan etkilenerek oluşturulmuş bir diyalektik olarak onun da iyi bir öğrencisi olduğu. düşünüyorum bire getirerek yani kendisinin masum bir öğrencisi, iyi bir öğrencisi, iyi bir takipçisi olan bir öğrencisi olduğunu diyebiliriz. Ee, her yere olan sayesinde, diğer metinden hiç da göremeyeceğimiz ölçüde bu metin bu mesulüde görüyoruz. Tabi şey çok güzel, yani ak yarattı diyorum, hemen burada yeni bir sorun karşımıza çıkıyor. Gerçekten o zaman e, Marx'ın buradaki katkısı Hegel'e göre çok önemli bir katkı sayılmaya girilir. E, gerçekten onu sadece bir ters yüz etme ilişkisi içerisinde, sosyal etkiyi, ele alıp kendi e, toplum ve siyasal topluma uygulaması ve çözünmemesi bir kapitalist e, Toplum eleştirisi buradan gerçekleştirilmiş olması e, çok büyük ölçüde e, bir katkı olarak görünmeyebilir. Ee, bu noktada Alkışlar özellikle e, bunun çok basit bir ters yüz etme ilişkisi olmaz. için yani Maksist Diyaretlikler Hegelci Diyaretlikler arasında önemli farklı bir buçuklu bize söylüyor. Ee, ben şimdi daha bir sürü şey var. Yani bu kendince önemli gördüğü ayrımlar var. Ee, sadece şunu söylemeye çalışayım. Hegel'in Hegel diyalekliğini kavramada ve diyalekliğini anlamada en gerçimde BAM arasında bir farklılık görebiliriz. Yani mesela Afluslar'ın e, buradaki yorumundan hareketleri, Afluslar'ın bir takım ortaya koymuş olduğu ama, bir şey için. ama ondan yararlanarak kendim onun üzerinden bir şeyler söylemeye çalışacak. <gülüyor> e, belki zaman buna çok e, uygun olmadığı için çok kısa e, değinmek zorunda kalacak. Altı Ser bu ayrılımın yani basit bir ayrım olmadığını e, onun özellikle bilim kavramının, altı selin bilim kavramının e, Marksist felsefenin özellikle bilimsel yanının gerçekleşmiş olduğunu söylediğini görüyoruz. Maksit bir mesel yapıyor altı serde. Bir tarihsel materyalizm yani bilimsel materyalizm dediğimiz anlatır. buranın lisan metaryalizmi de diyor. Bir de genellikle metaryalizmi acının yapıyoruz. Yani daha sonraki mahsistler bu ayrımı sürekli kullanmışlardır. E, Ahsistler şunu söylüyor bize e, genellikle bilim önce oluşur ve ardından terslikler oluşur. Yani e, önce bir alan, bilimsel bir alan ortaya çıkar. Ee, ve o alanın anlayışının sadece bir kalıp, bir sadece bir tram portre olduğudur. ve ardından ancak bu tram bir felsefeyle uzun bir süreden sonra tamamlandı. Buna gecikmişlik diyor Habermas. Ve şunu anlatıyor diyor ki, maksi bir bilimdir. Ee, bir ekonomi alanında Bilgidir. Aynı zamanda tarihe ilişkin, tarihsel materyalist anlamında bir bilimdir, bilim oluşturulmuştur. Fakat henüz buna uygun bir epistemoloji, yani bir ziyaretik materyalist dünya görüşü, yani perseta aslında, yani bilim oluşmuştur aynı zamanda bu, işte de ideoloji dediğimiz zaman. Gerçek anlamda bu bilime uygun henüz bir ideoloji gerçekleştirilmemiştir. Bunun nedeni de e, bafsız e, çok yoğun bir şekilde, özellikle kendi içinde e, bulunduğu kapitalist topluma yönelik yapılmış olduğu yazılar çalışmalar ve eleştiri bulunmuştur. Yani çok adil bir kapital bir e, kitabı yazmak zorunda kalmıştır. Bu alanı en değerli etmiştir. En değer özellikle gelenek menterilerimizin sonuçlarında e, tartışmalarda ortaya konmuş çalışmıştır. Fakat en değerli bu yeterince e, bu sorunun hani, maksimum uygun bir e, felsefeyi geliştirememiştir. Bu da doğal bir şeydir. Çünkü e, bilimsel anlamda bir geç, geçikmeden kaynaklanan geçikmişlik dediğimiz bir durum söz konusudur. Şimdi bu özler evlenesineyi ayırdığımız zaman en önemli nokta. Hı hı. Burada evet son cümle olarak eğer maksizin bu mistik kabuk dediğimiz yani öznel esneden özdeşliğinden kaynaklanan bu mistik kabuktan e, kurtulmak istiyorsa belirli ölçüde öznel esneyi düşünceyle bağlı bir şekilde vücudundan ayırt etmesi ama bunu tekrardan diyalitik bir ilişki içerisinde kendi psikolojik düşüncesi bağlamında kurması gerekir ve burada çok önemli bir sorunla karşılaşıyoruz. Bu ayrılık eğer ve arasında bir ayrım yapacak olursak vurgusal felsefeden daha geri bir felsefe felsefi düşünce evresine geri gitmemizi gerektiriyor. Yani her yerin ortaya koymuş olduğu düşünce bir takım kazanımları vaksizme ve diyalektik düşünceye sağlamış olduğu bir takım kazanımlardan vazgeçip daha çok enfilist ve belki bir ölçüde tamamçı yani özel birbirinden ayrılmış olduğu düşüncenin tarihsel süresiyle varlığın ya da, e, maddenin düşünsel süresini birbirinden koparan, ayıran, hiç görmeyen bir anlayışın ortaya konulmasını gerektiriyor. Bu dualizm. Bu, e, aynı zamanda kendinden önce bu ayrımı yapmış, Eger'den önce bu ayrımı yapmış olan tüm felsefelerin özden iddiali <gülüyor> ve politikçis <gülüyor> bir, geçeyi, bir başka bir bağlamda görebiliriz. Ama kendisinin yönetmiş olduğu tüm eleştirilerin Maksis Kur'an içinde geçerli bir altyapısını hazırlamış olur. Bu nedenle bu mesafeyi koruyup aynı zamanda bu dolayımı belki işte Özden'e Neslihan Hazretleri dolayımı Maksis tersefe bir ölçüde Praksis tersefesiyle yani bir eylem felsefesiyle ne yapmaya çalışacaktır? Kapatmaya çalışacaktır. Eylem felsefesi ya da felsefesi. Yani aynı zamanda psikomolojik yani, ya da dialektik mesaryalist kuramın en temel özelliklerinden biri olarak oluşturulmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Ama burada çok önemli sorunlar var. Lenin de aynı sorunu görüyor bana göre. E, Akrio Türkçisi adlı e, kitabında eleştirel denizlik Akrio Türkçisi'nde -Türk bir kitabı var. Ee, Ermes Bağ'ın e, bilim anlayışını, felsefektör anlayışını, işte yansıma teorisi diyoruz. Ben bildiğim anlayışını. Ee, belki bir özler idarezimle çok yakından ilişkili olduğunu görüyor ve yansıma zorunda kalıyor. Fakat kendisi bu özler idarezimden nasıl kurtulacağımıza ilişkin çok sağlam bir temellendirme ile sonuçlandıramıyor yapısını. Ben yani sorunları sadece dile getirdim. Ee, Burada tamamlıyoruz konuşmamı. Belki sorularla birlikte e, bazı şeyler söyleme imkanımız bu da yani. bakmayın. Da biraz uzattım. Teşekkür ediyorum. E, e, e, şimdi e, son konuşmacımız e, Kurtul Gülenç. Kendisi e, sosyal teori tarihinde de gelinizleri başlatılır bir gerisine alınacak. Buyurun. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Başka. Başkanı. Ee, ikinci günü de tamamlıyoruz. Çok keyifli geçtiğini düşünüyorum. En azından yani oturumlardan çok faydalandım. Ve e, son oturumun son konuşmuzunda hala burada olan sizlere de teşekkür ediyorum. Şimdi e, sosyal teoride bölgülükler neyi kastediyorum? Bunu kısaca tanımlayayım. Sosyal fenomenleri incelemek ve yorumlamak için kullanılan empirik kanıtlarla bağlantılı çerçeveler. Çok geniş bir tabii bu. Zaten sosyal teorinin genel olarak tanımını bu şekilde vermek En genel anlamda. Şimdi konuşmamda tam da bu sosyal teoride özellikle sosyal teorik girişimlerde sosyolojik okumalarda Hegelcilikle ilgili, Hegel felsefesiyle ilgili takım tartışmalara değineceğim. Fakat konuşmamın merkezinde yer alacak isim Herbert Marcuse olacak. Marcuse'nin özellikle 1940'lı yılların hemen başında İngilizce kaleme aldığı Akıl ve Devrim Hegel, o toplumsal teorinin doğuşu başlıklı kitabından hareket ederek biraz bu tartışmaları e, incelemeye çalışacağım. Aynı zamanda e, Marküze'ye yöneltilmiş eleştirileri göstermeye çalışacağım ve son olarak Marküze'nin kendi düşüncesindeki dönüşümü göstermeye çalışacağım ve buradan bir takım sonuçlar e, çıkarmaya çalışacağım. Umarım vaktim yine tamam. Şimdi Hegel ve Hegelcilik de aslında bu sosyal teorik girişimi, sosyolojik e, okumanı Hegel'le Hegelciliğin böylesi bir girişimi daha en başından beri sosyal teorinin arka planında var olduğunu söylememiz mümkün. Neden bunu söylüyoruz? E, Şahin Bey buna uzun uzun değindi. Marx'la olan ilişkisi yüzünden. Marx kapitalde şöyle der tüm diyalektiğin kaynağında yatan Hegelci çelişki kalmıyor. Ve sonrasında devam eder. Benim diyalektik yöntemim yalnızca Hegel'inkinden farklı olmakla kalmaz. Aynı zamanda onun tam zıttıdır. Şimdi özellikle batılı Marksist teorisyenlerin bir döneme kadar. Weber ve Berthe Durkheim'in çağdaşları Marx'ın ilk belirlemesinden ziyade ikinci belirlemesine yaslandıklarını görüyoruz. Yani tam zıttı ifadesi. Bunun sebebi de 1844 el yazmalarını ilk kez 1927'de Rusya'da, sonra 1932'de Almanya'da yayımlamış olması. Dolayısıyla Marx'ız aslında Akıl ve Devrim kitabında özellikle Hegel ve Marx ilişkisini 1844 el yazmalarındaki o metinler üzerinden kuruyor. Dolayısıyla o tarihe kadar Marksist teori bundan bir haber ve bu bağlamda farklı yüz yolda ceryemiyor. Christian Dultman, Fransız sosyolog, 1976'da kültürel yaratımda bu konuyla ilgili şöyle bir belirlemek. 1. Dünya Savaşı'na kadar Hegel'e yönelik Marksist tutunda belirgin bir değişiklik yaşanmadı. Sesim geliyor değil mi? Arka tarafa. Daha sonrasında Hegelci kategoriler Marksizm içinde yeniden yapılanlılır. 1917-23 yıllarında Avrupa'da yaşanan bu dönüşüm bir rastlantı değildir. İlki Lenin tarafından felsefi yazılarla. Lukacs tarafından tarih ve sınıf bilinci, Üçüncü olarak bir Kalınca yazar. Gramsci'nin sonuç felsefe analizlerinin bu yapılanma gerçekleşmeden önceki dönemde Marksizmin pozitivist bir akademik bilim olarak değerlendirilmesi de bir tesadüf değildir. Burada Mehrin ki, Kautsky'yi, Bernstein i sıralım. Şimdi peki bu süre altında. bu e, sosyolojik okumanın Marksist olmayan cenabında durum ne? ne gelmiyorlar? Şimdi çok da hoşlanmıyorlar. Özellikle Durkaym'ı düşündüğümüzde doğrudan bir hesaplaşması yok ama Durkaym intiharın girişinde şöyle bir ifade kullanıyor. Herhangi bir diyalektik argümanın yaptığından çok, çok daha iyi şekilde bilimin olasılığını kanıtlayan gerçek yasalar keşfedilebilir. Yani diyor ki diyalektik bilim değil. Ve diyor ki genel olarak hekercilik tedaviden kalkmış, toplumun süresi dolmuş, bilim öncesi bir durağına tepsi. Durkay'ın perspektifini. Şimdi enteresan bir nokta var. Durkay'ın kitaplarını basan aynı evi aynı zamanda, aynı zamanda o dönemde başka bir eseri de basıyor. George Moen'in Hegel'in mantığı eseri. Dolayısıyla bir tartışma da başlıyor aynı zamanda. Yani Durkheim'in aslında bu ifadelerini Noel'le bir hesaplaşma olarak görmek bu anlamda mümkün. Şimdi tabii e, Weber'e baktığımız zaman Weber tabi Durkheim'in Durkheim'in saygısından çok daha fazla duyduğu saygıdan çok daha fazla saygı duyuyor Hegel'e. Ama tabii bu aynı çizgide düşündükleri anlamına gelmiyor. Donald Leroy Weber için Hegel'in en önemli entelektüeller, entelektüel rakiplerden biri olduğunu belirtir ve 1909 yılındaki bir mektubunda Weber'in şöyle yazdığını söyler. Hala şeylerle ilgilenmenin iki yolu varmış gibi görünüyor. Hegel'inki ve bizimki. Şimdi bu dönemde 1900'lerin hemen başında Diltay'ın çok önemli bir eseri yayınlanıyor. 1905'te Hegel'in gençlik bilimleri çalışması ve 1844 el yazmalarının e, basılma anına kadar özellikle e, Marksizm'e yakın duran düşünürlerin Hegel'le olan ilişkisini Diltay üzerinden kurulduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Mesela Lukács baktığımızda ya da işte Mark erken dönemi, yani bir tür yaşama felsefesi, dil tarih ve Hegel'i birlikte okumaya çalışan bir çerçeve ortaya çıkar. Mark örneğin ilk çalışması Hegel'le ilgili 1932'de kalem aldığı Hegel'in ontolojisi ve tarihsel teorisi çalışması. Burada tabi özellikle Mark bir Hayd öğrencisi olduğunu unutmamak gerekiyor. Hayd bir Hegel üçgeninde ve Aristoteles'e bağlanan bir çalışmamış. Şimdi, tabii akıl ve devrimin önemi ne? Özellikle İngilizce konuşan dünyada Hegel ve Marx ilişkisini anlatan, çok derinlikli bir çerçevede anlatan ilk eser bu. Dolayısıyla yani Amerika ile bir şekilde Hegel ve Hegel ve Marx ilişkisini Tanıştırıyor. Temel bakışı şu, Marx'ın çalışması ya da ilgisi Hegel'in diyalektik kavramı üzerine inşa edilmiştir. Ben Marx şey. çalışması aynı zamanda Hegel'in eserlerinin eleştiren bir analizine de dayanır. İlk olarak işte Tinin mantık bilimi, tarih felsefesi, politik düşünce, hukuk felsefesi gibi alanların incelendiğini görürüz buradan Marks olan ilişkisi kurulur ve daha sonra bir pozitivizm eleştirisi yapılır. Şimdi tekrarda da şunu söylemek mümkün: Marxözemin özellikle e, bu kitapta pozitivizmin bakışını muhafaza ve dogmatik bulduğunu ve Hegelci Marksizm üzerinden bunu mahkum etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Ne diyor bakış? Dünyadaki fenomenleri evrensel olarak geçerli yasaların hüküm sürdüğü tarafsız tırnak içinden nesnel orajlar olarak incelemek ve çalışıyor. Bu nesnellik meselesine Marküz'e çok kafayı takıyor. Ve e, aynı zamanda tabi o dönemde yani bu kitabın 1941'de yazıldığını e, biliyoruz. Bu e, Bundan dört yıl önce, 1937'de Max Hawkeye'ymış eleştirel teorisyenlerden çok uzun bir makale kaleme alıyor eleştirel ve geleneksel teori makalesi. Burada da geleneksel teoriden anlaşılan bir tür pozitivizm. Nedir bu? Olguları yalıtılmış olarak ele alan bir teori olgu yargılarıyla değer yargılarını birbirinden ayıran bir yaklaşım sergiliyor. Biraz önce söylediğimiz gibi nesnellik ilkesi üzerine kurulu bir bilimsel perspektif geliştirmeye çalışıyor ve özünde geleneksel teorinin yaptığı şey nesneleştirmek. Değiştirilen teori ise dönüşlü bir teori. Yani ne demek dönüşlü olması? Kendi tarihsel kökenlerini farkındalıklardır. Dolayısıyla bu şu demek, biraz önce özne-nesne ayrımına değindi hoca. Özne ile nesne arasındaki ayrımın tarihsel olarak kurulduğunu fark eden bir teori. eleştiriyor. Şimdi orijinal basının sözünde Mark şunu yazıyor. Faşizmin yükselişi Hegel felsefesinin yeniden yorumlanmasını gerekiyor." Dolayısıyla eserin ana hedeflerinden birinin Hegel'in temel kavramlarıyla faşist teori ve pratiğin uyuşamayacağı iddiası. Burada tabii özellikle Futsi Hitler'in sırdaşı diyebileceğimiz isim aynı zamanda işte bu kavganın filan da yayınlanmasına finansal destek sağlıyor. E, diyor ki Hegel, Nietzsche'den işte Chopin ağırına e, pardon Hitler e, Nietzsche'den, Schopenhauer'dan, Hegel'den, Kant'tan, e, Fichte'den istediklerini aldı ve bir kokteyli Yani bir aynı zamanda Hegel'in böyle bir faşist ideolojiyle uyuşamayacağına yönelik bir çaba var Mark Zaten öyle bitirmiyor ki. İkinci hedef Hegel ve Marx arasındaki ilişkiyi göstermek. Yani Marksist teoriyle Hegel'i birleştirmek. Üçüncü hedefte bir pozitivizmi eleştir yapmak. Neden? Çünkü aklı verili olguya teslim ediyor pozitivizm. Faşizmin kendisi bu şekilde ortaya çıkıyor diyor Marquise. Aklı verili olarak teslim etmek. Araksal akılla zaten pozitivizm arasındaki ilişkide bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi Marquise Hege'yi aydınlanmanın akıl kavramının ve Fransız devrimiyle doğru noktasına çıkan hareketin bir parçası olarak görüyor. Demek ki Algılanma modernitenin problemlerini modernite içinde kalarak çözmeye çalışan bir girişim bağlamında bunun bir parçası. Bu bağlamda şöyle bir alıntı yapıyorum. Akın özgürlüğü, ön varsayar. Hakikatin bilgisiyle uyum içinde eyleme gücünü, kendi potansiyelleriyle birlikte gerçekliği dönüştürme gücünü varsayar. Bunu yapabilmek için diyor Marküz, e, Hegel'in empirizmi yani deneyciliği eleştirmesi gerekiyor. Neden? Çünkü David Rium'dan bu yana pozitivist gelenekte özellikle pozitivizm, deneyici gelenekte olan ilişkisini düşündüğümüzde her şeyin nihai otoritesi olgulardır. Hegel ise olguların kendilerinde bir otorite olmadığını taşımadığını sorun. Gerekli olan olguları diyalektik aklın eleştirisinin bir parçası haline getirebilmektir. Şimdi Marcus Etin'in fenolojisini eserde incelemeye geçmeden önce Hegel'in özellikle erken dönem endüstrileşme ve emek üzerine, yabancılaşma ve sömürü üzerine yazdıklarını oluşturulmuş. Burada çok enteresan e, noktalar var. Onları sizle paylaşmak istiyorum. Hegel... Siz, çok mu geliyor. Tamam. O zaman biraz böyle heyecanlandım ben. O yüzden kusura bakmayayım. Evet. Hegel, bireyin fakültelerini Yetilerin avansızca sınırlanmakta olduğunu ve fabrika ölçüsünün bilinci idrakin en düşük seviyesine indirgediğini, Marx'e bunu aktarıyor. Bu tespit diyor, Marksın kapitaldeki betimlemesinin betimlemederinin tamına çok yakın. Ayrıca Hegel'e göre, kapitalist toplumun ve onun sınıf çelişkilerinin kontrol altında olmak zorunda olduğunu belirtiyor ve böylesi bir sürecin bir devlet örgütlenmesini gerektirdiğini, Özellikle hukuk felsefesini ele aldığı bölümde bu devlet meselesini tekrar tartışacağız. Şimdi fenolojiyi incelediği bölümde özellikle e, Mark oradan çıkardığı işte iki gündür tartışıyoruz özellikle TÖZ ve ÖZNE arasındaki içkiyi. Radikal bir özne tasarım. Yani buradan özne anlayışını çekip alıp Marksist teoriye eklenmemek istiyor. Fenomenojideki o özne vurgusunu alıp Marksist teoriye eklenmemek istiyor. Ve burada tabii geleneksel bilim anlayışının o nesnellik boyutuyla hakikat ve özne arasındaki ilişkiyi kopartan bağlamına bir eleştiride bulunuyor Marksist. Mantık bilimine geldiğimizde bu bölümde özellikle tabii sadece Marküze için değil birçok Marksist, farklı Marksist okuma için e, bu bölüm önemli. Çünkü örneğin, e, tarih ve sınıf bilincinde Lukaç varlık, içlik ve oluş bölümünün kendi felsefesinin tümünü içerdiğini söylüyor. Yine işte sonra John Foxart'ın varlık, hiçlik kitabı için özellikle bu bölümün önemli olduğunu söyleyebiliriz. Marx ise şunu özellikle belirtiyor mantık e, bilimiyle bağlantılı. Hegel'den varlık ve hiçliğin bir arada ona gerçekliğin negatif karakterini yani olumsuz karakterini kanıtlamasına ispat etmesine yardımcıları. Bu sayede sosyal dünyaya eleştirel bir mesafe Diyorlar. Bir başka bu bölümde tartıştığı nokta sonluluk, sonsuzluk meselesi. Şimdi dinsel yorumlarda dünya sonlu Çünkü yaratılmış bir dünya ve olumsuzluğu da onun günahkarlığıyla ele alınıyor. Marx'e göre ise gelin sonsuzluk ve sonluluk problemi değişik yorumu son derece eleştirilmedi. Dinsel düşüncenin insani soylu dünyayı, teolojik sonsuz dünyanın karşısına konulduğu yerde Hegel bu iki dünyayı yani böyle bir ikilik yaratmadı. Var olmadı onlu şeylerin parçalanarak kendi özbelirlerimlerine eriştikleri tek bir dünya olduğunu gelir. Ve Marküz'e bu tespiti Marx ile ilişkendir. İzin verirseniz, evet. Marks daha sonra toplumsal bir dizge ancak yok olup bir başka toplumsal örgütlemiş biçimine geçerek üretici güçlerini özgürleştirebilir biçimindeki tarihsel yasayı ortaya koydu. Marküze göre, sonlu bir şeyin gitme ve yetişte daha sonra yine aynı şeyleri yineleyecek başka bir sonlu şey olma süreci kendi içinde sonsa dek sürecek bir süreçtir. Sonlu bir şey başka bir şey doğru giderken, yitip gitmenin onun hakiki potansiyelleri tamamlama yolu olması ölçüsünde kendisini değiştirmiştir. Sonluluklar sürekli bir olumsuzlamaya tanıtılır. Bu sonsuzluk bu sonsuzlukta önceden var olanın olumsuzlanma süreciyle bir üst aşamaya geçmiş. Şimdi önemli noktaya geliyoruz. O da şu Mark e Hegel'den aldığı temel kategori olumsuzlama kategorisi. Bütün perspektifini bu çerçevede inşa ediyor. Robert Whippen Hegel ve tarihsellik üstüne Mark e başlıklı yazısında bu vurguyu şöyle açık. Daha açık olarak Marküze, Hegel'in sisteminde merkezi bir yerde olan, varsayılan her türden olumlu gerçekliği reddeden ve dönüştüren eylem ve düşünce gücü olan olumsuzlamayı ve bu olarak dışında böyle bir gerçekliği anlamanın olanaksızlığını savunmak ve sürdürmek ister. Hatta bu kategorinin üstünü örtebilecek öğeleri de temizlemeye çalışır. Şimdi Mark göre Marksist diyalektiğin kökeninde bu olumsuzlama kategorisidir. Hegel'de olduğu gibi Marks içinde diyalektik şu notu Gerçekliğe içkin olumsuzlama hareket halinde ve yaratıcı bir ilkedir. Bu diyalektik olumsuzlamanın diyalektiği. Marx bu durumu şöyle yorumlar. Ekonomik gerçeklikler kendi içkin olumsuzluklarını sergiledi. Şimdi Dolayısıyla Marküzen'in daha çok burada e, odaklandığı kategori totalite kategorisi değil. Bütünlük değil. da o daha çok ön plana çıkıyor. Ya da e, bir tür e, uzlaşım ya da bir noktada sentez ortaya çıkarma değil. Olumsuzlama. Hatta bu noktada enteresan bir tartışma var. O dönemde Sovyetler'de Karpuşi bu kategoriyi hegelci idealizmin bir öğesi olarak mı? Olumsuz olarak. Yani çünkü neden? E biz devrim yaptık, bu iş bitti. Yani artık olumsuzlama nereye gidecek Yani özdeşlik işte. Tarihte bir soru bulduk. Dolayısıyla Marcuse ve Marcuse gibi düşünenlerle real deneyimler arasında da böylesi bir gerilim ortaya çıkıyor. Onu belirtelim. Şimdi şimdi tabi politika felsefesine politik düşünceye baktığımız zaman e, burada TG'nin göz önünde tuttuğu özellikle devlet tartışması var. Devlet eleştirel aklın ölçütleri ve evrensel olarak geçerli yasalar tarafından yönetilen bir devlettir. Yasanın rasyonelliği onun için modern devletin yaşamamasıdır. Yasa sayesinde e, halkın yalancı kardeşleri ve dostları ...liberaller... ...kendilerine ele verilmiş. Faşist ideolojiyle devleti... ...doğal ve toplumsal konumunun... ...olumsallıklarına bakmaksız... ...her bireyin çıkarlarını gözeten... ...evrensel ve rasyonel bir yasa üzerine... ...Kuran bir kavramdan daha az bağdaşabilir... ...hiçbir kavram yoktur. Yani... ...devlet ve devlet kategorisiyle... ...faşizm uzlaşmaz. Ben <gülüyor> burada... ...bunu göstermeye çalışıyorum. Şimdi... Burada tabi akıl, diyalektik, olumsuzlama bütün bu kategorilerin ön plana çıkartıldığını görüyoruz Marküze'de. Marküze, Hegelci felsefenin eleştiren yönlerinin korunarak Marx'çı sosyal teori tarafından içeri Yani Marküze'nin diğer tezi şu, Hegelci felsefenin radikal yönelimleri Marksist sosyal teoriye aktarılmışlar. Bir teori olmuş. Ve Hegel'den Marx'a geçiş felsefeden sosyal teoriye hareketir. 1930'larda yazdığı Marküze Felsefe ve Eleştirel Teori Makalesi'nde şunu söylüyor: Felsefenin insanla ilişkili bilgisi yeni biçimini eleştiren sosyal teorinin ilgisinde bulunur. Bu teorinin dışında bir felsefe yoktur. Şimdi. Tabi burada yabancılaşma, bu sosyal teorinin merkezinde tabi 1844 el yazmaları düşündüğümüz zaman yabancılaşma tezi var. Ve şu tabi tespit çok önemli, Marx'ın tespiti. Yabancılaşma, yabancılaşmış emeğin kökeninde özel mülkiyet yok Özel mülkiyet bir sonuç durmuyor. Marx burada buradan şu sonucu veriyor. kapitalizm için bu tespit çok önemli. Demek ki kapitalizmin merkezi üyesi mülkiyetten çok onu açığa çıkaran sosyal ilişkiler. Sosyal ilişkiler. Yani siz sadece mülkiyeti kaldırarak kapitalizmi aşamazsınız. Sosyal ilişkileri bölüştürmeniz lazım. Şimdi burada özellikle Hegel'le olan ilişkisi, bu sosyal ilişkisi çok önemli. Hegel'in modern devlet teorisinde şunu söylüyor. Hegel'in devlet teorisinde geniş ölçekte sosyal ilişkiler dolayısıyla aslında bu ilişkisellik alanı bir tür Marcus'e Hegel'den alarak Marx'a eklenmiyor. Tamam. Şimdi Marcus'e Hegel ve Marx tarafından geliştirilen diyalektik akıl kavramını sınıfın bir tür entelektüel mücadele aracına dönüştürerek onu devrimci eleştiren şemsiyesi altına yerleştirir. Ve şunu ekliyor kitapta, eğer devrimci pratik yolundan saparsa, sapsa bile teori hakikati koruyacaktır. Pratik hakikati izler. Hakikat pratiği değil. Böyle bir tespit yapıyor. Şimdi gelelim eleştirilere. Çok kısaca bunlardan söz edeceğim. O dönemde özellikle sol ceneftan eleştiriler yükseliyor. Bunlardan bir tanesi Sidney Hooke. Diyor ki e, sen nasıl bilimin, pozitivist bilimin mantığının karşısına Hegel'in mantığını yerleştirirsin? E, bu mümkün değil. E, bilimsel olan ancak devrimci olabilir. Hegel'in mantığı bilimsel değildir. Dolayısıyla e, Marksist teoriye eklemlenemez. Yani Amerika'daki daha gelenek pozitivizmi ve pragmatizmi ön plana çıkartan bir gelenek. Dolayısıyla Mark e bu tür eleştiriler getiriliyor. Tabi burada arka planda papır var. Yani hep bir tür polizm eleştirisi bağlamında tarih ve itopyacılığı mahkum eden düşün. Bir başka düşünür örneğin Eric Fransız diyor ki e, Markiz diyor e, Hegel ile faşizm arasında e, a, aksine e, bağ kurulabilir Marquise'in tezinin aksine ve Fransız'a göre e, bırakalım bu Hegel'i bir Suser'le bakalım, Zimme'le bakalım diyor. Böyle e, tartışmalar. Şimdi burada özellikle bir kısaca bir dönüşümden e, söz edeceğim. 1960'ta bir baskı daha yapıyor. Akıl ve devir. Burada Mark şöyle bir notu var. Diyalektik üzerine bir not diyor? Şöyle bir ifadesi var. bunu paymış. 1960. Akıl ideasının kendisinin Hegel'in felsefesindeki diyalektik olmayan öğe olduğunu düşünüyor. Akıl ideasının bütün içindeki yeri ve işleri yüzünden her şeyi kavrar Ve nihai olarak her şeyi çözerek emer, olur mahsettir. Hatta akıl, buna ne dikkat, kölelik, çocuk yemeği, işçiliği, toplama kampı, nükleer hazırlık, odaları bağlamında tanımlamak, aklı, gerekçelendirilebilir bir girişim. Yani diyor ki artık eleştiren devrimci dönüşüm, akıl da Sanat tanemeli. Bu dönüşüm aracılığı değil olabilir adamın. Akıl bu yüzden bütün olamaz. Bir bütünün parçası olacaktır. Kendisini bütün gibi gösteren bir parça. Hegel'in totalite kavramı hem doğru hem yanlıştır. Yani şimdi göstermeye çalıştığım şey şu. Aslında birkaç şey söyleyecektim ama 3-4 dakika daha bir hocam. Şey. Şimdi özellikle sonuç olarak bu Marki Üzen'in kitabının şöyle etkileri olur. Bir kere şunu gördüğü Sosyal bilimlerde çalışan insanlar. 90'larda bu çok tartışıldı değil mi? Bilginin eleştirisi aynı zamanda sosyal eleştirilir. Ve sosyal alanın eleştirisi aynı zamanda bir bilgi eleştirir. Bu Adorno'nun özne ve nesne makalesinde ortaya koyduğu bir fark. Yani biz bilimle uğraşırken bilimsel bilginin ya da bilginin eleştirisini verirken sadece o alanın içinde kalmıyoruz. Çünkü bilginin kendisi toplumsal olarak üretiliyor. Bunlar birbirine bağlı ve bunu Hegel'den ve sonradan tabii Marks'dan bilgi sosyolojisi bağlamında alıyoruz. Ama Marks bunu gösteriyor. Bir başka nokta, Hegelci evet ontoloji olizim bir birçok farklı açıdan eleştiriliyor. Ama metodolojik olizim denen bir yöntem ortaya çıkıyor. Yani sadece holizmin bir türü ontolojik olmak durumunda değil. Bunu eleştirebiliriz diyor sosyal bilimciler ama bir de metodolojik holizm. Yani biz bireyin eylemlerini, düşüncelerinin niyetlerini yetiştiği kurumlardan, aile okul neyse bunlardan bağımsız olarak ele almayız. Ama biliyoruz ki papur Hegel'i eleştirirken bir metodolojik bireyciliği bize öneriyordu değil mi? Yani bu çözemiyor mesela, sosyoloji sadece bununla işliyor. Ve diğer bir mesele, genel ile ilgili tartışılan ve Hegel ile ilgili tartışılan şu mutlak kavramı, şunu sorun. He, yani yani Marx'e yöneltilen eleştiri sahiplenmesi bağlamında mutlak kavramını sahiplendiği için işte otoriter bir şey var burada diyorlar. Hatta Baudrillard ne diyor? Yani Marx'ın çizgisinde olan bir düşünüyor. Şunu soralım. Mutlak kavramının kendinde bir otoriter eğilimi benimsediğini söyleyebilir miyiz? Bu mümkün. Mü? Mesela Husserl'deki mutlak ideal. Adorno diyor ki Husserl'in fenomenolojik Alman burjuvasının gerçeklikten son bir kaçışını temsil ettirir. Şimdi Husser'deki mutluluğu bu ifadeyle birlikte düşündüğümüzde gerçekten örneğin otoriter olarak tanımlayabilir miyiz? Yani mutlak tanımının, kavramının kendisinde bir yan bir şey var mıdır? Kendinde bir şey midir? Yoksa bu mutluğa eklenlenen öğelere mi bakmamız lazım? Son olarak şunu söyleyeceğim. Marküze'nin bu teorik dönüşümünü de göstermeye çalışıyor. Yani 60'ta yazdığı o not kendisinin bambaşka bir yere geldiğini söylüyor. Yani diyor ki şunu söylüyor. 41'de aslında işte toplumun devrimci dönüşümü için Hegel'in ve Marx'ın teorisi bize ve aklı bize yol gösterebilir. Yani doğru bir rasyonete ile organize olması lazım toplumun. Bu da Hegel'de ve Marx'ta olan bir şey. Ama 60'a geldiğimizde artık böyle bir ihtimal olmadığını belirtiyor. Özellikle akıl bağımlığı. Dolayısıyla bunu gördüğümüz zaman bile aslında düşüncenin kendi kendisini olumsuzlamasından yani hegelci bir süreci görebilir miyiz Marküze'nin bu teorik dönüşümü? Son olarak yani bir olumsuzlama vurgusu aslında Marküze'nin teorisine içkin olarak var. Yani düşüncenin kendisi bu şekilde dönüşen bir şey. Marguze'nin sözleriyle bitiriyorum. Çok vakit uzadı kusura bakmayın hocam. Akıl insan türünün rasyonel organizasyonu olarak gerçekleştiğinde felsefe nesnesiz. Çünkü şimdiye kadar bulunduğu çarpta felsefe verili iş içindeki bir disiplin ya da bir uğraş olmaktan çok canlılığını aklın henüz edimsel olmayışından almış. Akıl kavramı, özgürlük kavramını içerir. Dolayısıyla aklın edimselleşmesi, özgürlüğün gerçekleşmesi demektir. Bu bağlamda da başka bir toplum, başka bir dünya, başka bir hayat mümkün diyorum. Umudumuzu kaybettim. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> şimdi oturumda sakmış olduğu için biraz vakit ilerledi ama yaklaşık bir 15-20 dakika tartışma bölümü herhalde verebiliriz diye düşünüyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz. Buyurun. Teşekkür ederim konuşmanız için. Ee, belki senin ee, hanıma bir şey diyebilirim. Bu da e, modern anlamda eğitim tegelir. Aynı zamanda bir yabancı başkırıcı etkiye de sahip. Bireysel özgürlük. Yani onu özellikle, özellikle uygulamak lazım. E, i̇çinde yaşadığımız törenliğin, toplumsal, e, politik ahlakın kutsal değerlerinin tartışılmaz gördüğü değerleri aşağı indir. Genç kuşakları e, bunları sorgulaması özellikle o anlamda, modern bir bu tedavimize önemli demişti. Burada de bu arada Şahin Bey diyor. bir şey diyeyim. Eee Barthight Richtkait ayrımı var Hegel'de. Barthight Richtkait. Eee belki Hegel mantıktan başlıyor. Peki bir noktadan başlıyor biz bir konu üzerinde de. E, bahsettik pedagojik bir şeyden dolayı, yani osel ve zorunlu da var, düşüncenin kendi iç işleyişi zaten e, varlığı, maddi, doğayı nansıtıyor. Ama sanki marxistler işte doğayı başlangıç olarak alıyorlar, maddi gerçekliği falan. Ama e, aslında bunlar e, yine de o düşüncenin e, varlıkla ilişkisini, yani dialektiyle savunan Marx'te o e, yöntemi ya da düşünce biçimini e, evrensel ve zorunluluğunu görüyorlar. Ki böyle bir söylemleri var, böyle bir var. Böyle görüyorlarsa o zaman e, yani bunu Hegel'in yaptığı gibi aslında bir anlamda önser olarak varsayıyorlar diye düşünüyorum. Belki bunun ilişkin bir şeyler. Tam, tam olarak zorunluluğunu <gülüyor> Yani mı? evrensel ve zorunluysa diyalektik işleyiş ya da düşünme yöntem. O zaman bu yani ta tarihi bütün baştan sona belirleyen e belli bir önsel yapı gibi değil mi? Kategorik bir yapı gibi gelin o ideal yapısı gibi e işler görmez mi? Teşekkür ederim. Evet. Önce çok soru ee, bir e yaparlar. E Birgisay şey diyebilirim yani ee, modern ihtimal, yani şöyle Bildung'u sadece okulda verilen bir eğitim gibi de değil. O biraz daha başına demiştim ki Ersin var daha pedagojik eğitim bağlamında hani Almanca'da öyle kullanılıyor. Bildung aslında kişinin kendi kendisini e, geliştirmesi anlamında taşıyor. Ama bunun sonrasında tabii üniversitedeki eğitim bağlamında da ele alıyor. Humboldt'ta ne geldi? İşte genel üniversitesi Humboldt e, çalışmaları bu var. E, böyle bir teknik olarak bir uzman yetiştirmek gibi değil de daha genel anlamda bir e, işte o vilsen şartı da içeren bir böyle e, bireyin artık hem kültür bağlamında hem eğitim bağlamında daha çok şeye hakim olduğu bir eğitim düşünüyor ama ben tabii şöyle düşünüyorum yani günümüzde bu uygulamama şu anda tabii öyle değil şu anda vardığı nokta e, böyle bayağı spesifik e, hatta mesleğe yönelik e, kısıtlı bir eğitim verdi çünkü işe ihtiyaç, yani işe insan yetiştirmeye yönelik bir eğitime dönüştü tabi. Evet. Bunun da altında biraz bahsetmeye çalıştığım devlet yani oluşan devlet sisteminin etkisi var. İçinde yaşadığımız biraz liberal sistemin etkisi var tabii bence diye düşünüyorum ama dediğinizde doğru tabi yani gençler üzerindeki etkisi aslında bütün yaşayışı belirleyen bir durumu oluşturuyor toplam olarak Evet. Yani şimdi isterseniz e, Şahin Bey de cevaplasın. Sonra başka arkadaşlarımıza da söylerim tamam. çünkü çok az kaldı süremiz. Yani çok kısa yani cevap ama yani belki, e, tam sonun cevabı 10 gündir ama size her geldi biliyoruz zorunluluk ve alanselik şey. Herhalde bu söze de bilimin yani zorunlu olması da, sansar diyalikler olması, büyük yani, olması, e, bu e, formal bir bilim anlayışını çıkaran bir anlayış. Marx'ın biz bu formalliği görüyoruz. Rek de tabii ben şunu ayırmak istiyorum. Yani Engels'in diyalikliğe bakışıyla Maksim diyalikliğe aldanışı bakışı arasında çok büyük bir ayrım vardır ki dinemedim. Yani daha çok Marx diyalitti bir toplumsal ilişkileri çözümleme aracı olarak, yani orada evransel bir e, varla evransel bir yasa anlatmaktan çok, o yasaları daha çok e, toplumun e, kendi yapısından üretmeye çıkarsamaya çalışıyor ve <gülüyor> daha çok içkin bir eleştiri geliştiriyor, yani yüzeysel bir bakış ya da fenomenal bir değerlendirmeden çok yani derin çelişkileri kavrayıp toplumu anlamaya çalışan bir yöntem olarak görüyorlar. Fakat e, şeye baktığımızda, en gelsinse baktığımızda en sanki e, bir matematik bilimi gibi, yani çok basitleştirilmiş soyut bir e, yöntem olarak görüyor bir e, yöntem. Burada soyut bir yöntem olarak gördüğümüz zaman e, ve zorunlu evrensel ilişkiler alı olarak gördüğümüz zaman diyaletliği, e, bilimin en önemli özelliği tabii ki e, geleceği kestirme önlüğü de bana dinler, özelliği, pozitivist bilim. Böyle bir özelliği. Bu, bu durumda sosyal çözümleme, sosyal eleştiri, eleştiri olmaktan çıkıyor. E, pozitif bir bilim gibi e, bir gelecek önlüğü söyleme hakkını da kendinde barındırabiliyor. Yani, yani geleceğe ilişkin bir şeyler. Oysa her yerde ııı e, sistemin tamamlanmış olduğu noktadan geriye doğru bir dialektik anlattığını ııı e, devreye sokmak söz konusu. Yani önce. Tabii tabii. Zorunluluk bir şey var ama ııı e, bu zorunluluk düşüncesinden fikrinden dolayı çıkarak geleceğe ilişkin bir önleyi de bulunmak mümkün değil. Hatta işte binarvanın bakışı ııı e, ancak alanlarda kuşar diyor şey, değil mi Hayriye? Ancak tabi yani kendisini tamamladıktan sonra, her şey ortaya çıktıktan sonra bir takım olaylar yaşanmasında, herse de ancak onu anlamaya, kavramaya başlayabilir. Yani herse derlediği için bize herhangi bir sunabileceği bir bilgi yoktur. Bu açıdan baktığımız zaman e, her yerce bu bakış açısı Marksist mesefeye göre daha realist, daha ayakları yere basan, yani tıpkı düşünmeye göre daha realist bir anlayışı. Size... Evet. size... Evet. Ben çok kesinlikle... Deyelim. Bu aklı eleştiren akıldır anlayışı, yani akla sınır çizen Kendisi olduğu için Hegel'e göre bu eleştiri yine akla içkin evet. kalıyor. Belki o umut vurgumuz biraz bununla da ilgili olabilir mi? Yani Hegel'in o üniversite bir rasyonete Tabii yani şöyle bir şey var, tabii çok çok sınırlı değildi de ben çok uzun bir metin hazırlamışım. Yani saatlerce konuşabilirim, o yüzden kusura bakmayın tekrardan fazla uzattım. Yani tabii ellilerden sonra Marik Güzeli'nin bu dönüşün, teknolojik rasyonelite dediği bir tez geliştiriyor. Tek boyutlu insan kitabını yazıyor şöyle. Ve bu tek, teknolojik rasyoniyeti aslında işte o Horkheimer'ın e, akıl tutulmasında anlattığı araçsalaklı e, teknolojik versiyonu gibi. Şimdi enteresan mesela ben e, şeyi düşünüyorum e, yani Mark okurken o Hayd'e gerekirse etmez. Yani ondan e, bütünüyle sıyrılamıyor, <gülüyor> kopamıyor. E, hatta e, yani Yusra Kolek'ti ünlü gene Marx birilerden bir daha yöntem saldı daha yakın. Eleştirisi bu. Yani Mark Üze. Yani aslında Mark hegel yok, bir hayle hegel var diyor. Örneğin. Ee, o yüzden hani e, o tözel akıl, araçsal akıl filan dayandıkları için ve artık aklın e, özgürleştirici bir rolü olmayacağını düşündüğü için böyle bir tespit yap yapıyor. 64'te 68'de de öğrenci hareketi patlıyor. Ondan sonra yeni sol dediği bir alana doğru gidiyor. O yüzden en, bitirişin, yani bir şekilde o akıl hep e, o içkin eleştiriyi kendisinin o dinamizmini sunuyor. Öyle bir bağlama ile ilişkileriz. Evet. Buyurun. Bir dakika sonra size veririm. Evet, bak. <gülüyor> Teşekkürler. Evet. Herkese sunumda bir, bir iki sorum var bir Şahin hocama, bir kurtulacağım. Şahin hocam, anlattığınız Hegel'den sanki Fukuyama haklı çıkıyor gibi. Yani o zaman bir tür tarihin sonu tezini zaten Hegel'de görüyoruz gibi. Bunu savunmayan bir Hegel mi var sunumunuzda? Yani ben bunu kaçırdım mı ya da yanlış mı anladım sizi? Hani Hegel'in klasikleriyle bütün bu son 30-40 yıldır duyduğumuz aslında Hegel sözü söylemişti bu da tarihin sonuydu tezini. Bütün bu Marksist yanlış anlamaları da kurtararak nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi kurtulacağım ben sorumuzunu oluyor ama sizleri böyle ele kısatacayım. 63 Eugen Habermas'ın Doğal Hukuk ve Devrim kitabının makalesini yazma noktası ve şöyle bir noktadan yaklaşıyor ki bu daha sonra oldu ve Nontem Pekste'de, e, önümüze e, gelecek, Hanes Anteo'ya öyledi. Ki onun öğrencisi e, Bonnet'te, e, çok yakın bir zamanda bir Hegel'de özgürlük kitabı yazdı. Şimdi oradan bakıldığı zaman Marcuse'ye özellikle şöyle bir eleştiri var. Negativity tarafı tamam, fakat Hegel'den bu kadar fesneer bir <gülüyor> filozofun pratik akıl konusunda komünikasyonu ve kuruculuğu hiç görmemesi Solta çok büyük izler bıraktı. Hatta işte biraz önce dediğim gibi 1968 öğrenci hareketinin de vazgeçilmez fikir babalarından biri. Ve Jürgen Habermas bunun hem Almanya'da hem Amerika'da e, Heidegger'e uzanacak çok tehlikeli sonuçları olduğunu ve Solu anlamada çok problem yarattığını söyledi. Halbuki Hegel'den beslenen bir akıl negatif kadar kuruculuğu da önemsemedi. Şimdi de böyle bir ihtimal hiç gözüktü mü? benim de sorum belki bu olacak yani Marksizmin öğrencileriyle devam eden Frankfurt Okulu'nun negativitemi mesela konitin özellikle Adorno ve Marksizde hocalarından öğrendiğim en önemli şey bu negativit kavramı ama kolay değil kuruculuğu görmek ve onun içinde Marksistler çok uzun bir süre bir filozof Frank da yazamadılar demekle de. buna dair hani bu çok da uzun bir tarçım ama yorumlarını duymak çok isterim teşekkürler. Yani sorunuz aslında e, tarih sonu bu işte e, Alessandrı Koyar'ın e, bir hegel yorumları. Ben burada tarih sonu ile ilgili hiçbir şey söylemedim. Yani hiçbir görüş bildirmedim. E, ve zaten bu yorum yani hem Marx diyerek bir düşünceye hem de e, hegel bir düşünceye aykırı bir yorum. Yani çok tutarlı bir yorum olarak e, görmüyorum ben. Çünkü yani, tarihin belli bir e, aşamada, işte diyalektik tabi, belirli bir aşamada sonuçlanmasıyla ve kesintiye uğraması diyalektik düşüncenin kendisine aykırı bir şeydir. Yani bundan sonra ne olacaktır sorusu. Karşımıza çıkıyor. Yani Kuyama e, bunu işte e, bir ölçüde e, projeler alarak yani benim için işte e, antipolitik bir topluma ulaşmış olduğu ya da fikrini temellendirmek için bunlar. Yani, yani cevabım bu kadar. Yani, e, bu sorunu ele almadım. Yani, Onda da böyle bir yorumat katlıyor. Yani, Kocer'in yorumu çok e, güzel bir yorum, özellikle akademik şeyler yer ettiğini yorumlaması e, çok önemli. Ama e, Kocer, e, bir taraftan egeri bir taraftaki antropoloji bağlamında ele alınması çok önemli. Ama katılmadığın yanları var. Şöyle basitleştireyim ki sizin hegel yorumunuzda siz böyle bir tehlikeyi görmüyorsunuz. Öyle diyeyim. Sizin hegel anlatımınızda... Evet bu sonsuz burada <gülüyor> özellikle şey yani konuşmak çok zaman aksesinde deyilip belki değinebilirdim. Şimdi, mutlak bilgi dediğim şey. Bir de görevi bilgi diyoruz ya da sonsuz, mutlak, nesnel, mesela sonsuz bilgi, Hegel açısından nesnel bir bilgi. Ama göreli bilgi sınırlı, kısıtlı olduğu için hiçbir zaman nesnel bir bilgi değil, bütünlüğü kavrayan bir bilgi değil. Ama burada bütünlük düşüncesi, mesela bu e, belki Mavs'ı da böyle bir şeyden edebiliriz Bütünlük düşüncesi çok önemli. bilginin en kendi içinde tamamlanmış olması, bir süreç içerisinde baktığımız zaman yani sonuçsuzu, gerçek sonsuz diyoruz buna en kötü sonsuzluğu ötesinde bir gerçek sonsuz biçimde kendisini tamamlamış olması ama aynı zamanda da tamamlamamış olması. Yani dairenin hem e, örtülmesi hem de yeni bir e, dairenin açılmasına olanak sağlaması anlamında bir e, gerçek sonsuz kavramından bahsediyor ve bu gerçek sonsuz kavramını e, göz önünde bulunduramazsak. Hegel'ci dialektiği anlayamayız. Belki Engels için dialektiği bir şekilde anlayabiliriz. Mesela Engels açısından baktığımız zaman babak e, için kesin bir şey söyleyemiyorum ama Hegel için işte bilginin mutlak bilgi olması gerektiğinden söz ama Engels de sürekli bilginin mutluğa yaklaşan ve hiçbir zaman o mutluğa yakalayamayacak bir bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir ölçüde yani anlamda mutlak bir e, bine olmasa bile bir ölçüde bine marzi diyebiliriz engels için. Konservatist bir anlayış şeklinde. Çok seni ben şöyle söylüyorum yani, e, zaten birinci bu daha çok bu e, gelimi düşünülmeme daha çok e, yani getirileme isteği şey bu özellikle aydınlanmanın gerektiğiyle birlikte çok, yani şey orada işte haberle sıkışın. Hem niçe yuvada bir aydınlandırının totaliter bir resme dönüşmesinin mümahelerinden biri olarak görüyorlar ama e, yani çok Nietzscheci bir okumalı gibi değil mi? Geliştir, bitirdiği eleştirilmiş. Şimdi tabii Mark şöyle bir e, enteresan bir e, yönü var bunun. Douglas Kenner özellikle o e, farklı eserlerin derlediği e, kitapların girişinde ısrarla duyuluyor. Sen Mark Hüseyin zirnili yıllarda e, sanata ve deriyata kendisini yüklenmiş ve özgürleşme hareketini daha çok o tür bir perspektifle ortaya çıkabileceğini düşünmemek istiyorum. geldiğimizde altı örgüden çıkartıyor ve tekerle olan ülkesini de anlamamızı kolaylaştıracak şey bu. Sonra savaştan sonra e, bu sefer işte Eros ve Uygarlık ondan sonra işte e, bu teknolojik rasyonel tepesi e, dolayısıyla yani gerdikli sabitlemeyen ve o yüzden Marcuse aslında hakikaten o hegelci düşüncenin sürekli böyle oynaklığını kendi e, teorik çizgisinde taşıyan bir fikir. E, yani bir yandan sanata, bir yandan işte başka bir alana, atla, birik sonra işte Eros, uygarlık ilişkisine falan bakanlıklı birisi. Şimdi e, André Fimbert bu e, Marcuse'nin öğrencilerinden biri e, teknolojinin bizi özgürleştirebileceğini düşünüyor ve Film mesela enteresan bir şekilde Habermas'ı bu konuda dogmatik. Yani Habermas'ı Heidegger çizgisinde teknolojiyle kurduğu ilişkiyi bu bağlamda görüyor. Ve teknolojinin bize yeni özgürlük kapıları açabileceğini falan e, tartışıyor. Dolayısıyla işte Alternatif Modernite diye bir kitabı var. Orada uzun uzun e, bu modellerden söz ediyor. Yani e, farklı okumalar var. Yani bu anlamda Markuza çizgisinde devam eden düşünürlerde farklı okumalar ortaya çıktığını görüyoruz ama bu komünikasyon yani meselesi tabi haber meselesi daha çok özgürlüğü evet buyurun <gülüyor> teşekkürler sorumlar için e, kurtul hocama bir kalktım bu maruf 60'lardaki evlimesi ile ilgili bu 60'larda gördüğümüz repah devleti e, görüyoruz ve Stalin bürokrasinin de yaşatmış olduğu şanssızlıklar daha sonraki kapitalizmin e, sunulduğu olanaklar bağlamında bir e, toplumsal refahın da e, oluşması e, bu bağlamda bir e, bu, bu, bu e, gelişmenin altını bilimsel veya teorik fazla doldurma çabaları olarak algılanmış ve durumdan vazife çıkartan Marcus'i benzeri e, teorisyenleri katkıda bulunma ıı, girişimi olarak yorumlanır. Zaten daha sonraki 68 olaylarında da görüldüğü gibi hala liberal olan egemenin kendisine ne istediğiniz de vermedik söylemini ıı, söyleyebilecek şekilde bu, bu gelişmeleri izin verdiğini gözlemliyoruz. Ama işte lakanı, benzeri ıı, yapıya inanmayan bunları gelişme olmaz. E, karşı duruşları da, tabii diyalektik bir süreci işleterek bugüne taşınmasına, olayların sebebi olmuştur diye düşünülebilir. Soru olarak da hocam, e, e, Hegel'e anakronik bir haksızlık yapmak istemeyiz ama akıl, geçen ayda da felsefesi bağlamında çok tartışıldı, nerededir vesaire anlamında. Yani e, aklı verili olana teslim etmek pozitifliğine sorunu olur, yaklaşımınıza at Aklı hangi anlamda ele alırsak bizim için en azından felsefele uğraşanlar anlamında özgürleştirici olabilir diye düşünüyorum. Yani şöyle, sadece gözlemleyen ve onun raporlarını bir şekilde yazan veya o olgular arasındaki ilişkileri betimleyen bir akıldan fazlası olma. Yani kastetmeye çalıştığımız şey bu. Yani çünkü aklın aynı zamanda kurucu bir rolü var. Yani bir toplumun rasyonel bir örgütlenmesinden söz edebilmek mümkün bu anlamda. Ve aklım bu anlamda ben <gülüyor> özgürleştirici olabileceğini düşünüyorum. Yani e, Mark Yüze ve Hegel bağlamında zaten söylemeye birazcık da, Marks'in ilişkisi bağlamında söylemeye çalıştığım şeyin ilk katkınızda da mesela e, o konulara hiç tabii şeyimiz olmadı ama Dnivskaya e, var. Mark Yüze ile e, özellikle meklutlaşmaları Mark çok ee, akıl ve devri meselene duyduğu ilgi, e, Hegel ve Marx'ı birleştirmesi, humanizmi, işte kazandırması noktasında e, çok olumlu şeyler var. Mesela Dunevskaya e, diyor ki e, mutlaklar bağlarında aslında ortaya çıkan şey mutlak olumsuzlamanın yaratıcı gücü. Bu yaratıcı güç sayesinde geleneksel olma Marxist teorinin sadece emekçilere dayalı bir pratiği aşılabilir. Kadınlar da muhalefetin, siyahlar da muhalefetin, öğrenciler de muhalefetin bir parçası olabilir. Mesela bu tür tartışmalar da var. Evet. Evet. Bir ee, soru sorayım. Ben... Ee, son soru olarak sizden. Ee, Şahin Hocam, size bir soru sormak istiyorum da anlayamadığım bir yer var. Şimdi biz e, sürekli içeriye karşı maktan e, İçererek açmaktan bahsediyoruz fakat Anlayamadım. E, İçererek açmak kavramından bahsediyoruz evet. e, Şimdi diyalektik mantığında formal mantığı İçererek açtığından bahsediyor e, evet. e, Fakat şurada kafam karışıyor e, Formel mantığın sonuçlarıyla Diyalektik mantığın sonuçları arasında Bir seçim <gülüyor> yapacak olan Hı -hı. insan e, bu seçimi ne Yapacak Yani e, sonuçta bu ikisinin Farklı sonuçları birbirini içererek açtığını Söylemesine rağmen İkisinin vermiş olduğu farklı sonuçlar e, açısından pragmatik bir düşünceye ama eee karar vereceğiz. Yani neye göre? bu Yok hayır şunu söylemek istiyor Hegel. E, yani bu e, yani insan sanatlı durduğu yerde diyalektik düşünmüyor. Yani, e, olayları durduğu yerde diyalektik bir şekilde davranıyor. Evet, formel mantıktan yani bir sonraki aşamada e, aracılığıyla ve birbirinden yalıtılmış zaman kan içerisinde yalıtılmış nesneler olarak e, dünyayı gözlemliyoruz ve e, daha sonra bunlar karşıtlıklar olarak ikinci evrede bir üçüncü işte hegelci diyalektik evde ya, spekülatif evrede e, spekülatif akıl hegelci anlamda diyalektik aşamada e, bir diyalektik süreç olarak e, olguları kavrayabiliyoruz. Yani bu arkasıyla semantı kenara bırakalım anlamını taşıyor O anlamda veriyorum. Evet, sempozyonun altıncı oturumunu kapatıyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. <gülüyor>